Programına daha hoş geldiniz. Bugün gitarla Toplum Atölyesindeyiz ee, ve müzik grubuyla birlikteyiz Gitar Atölyesinde. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyalım. Hoş Normalde. geldiniz programı. Adım Efkan Rende. Kendim güzel sanatlar Lisesi gitar öğretmeniyim. Burada da iki yıldır müzik atölyesi sorumlusuyum. Aslında bu radyo programını yapmadan önce sizin, ben kendim aslında orkestranızın konserine geldim. Evet. Oradan da duyduk. Aslında onun afişleri elimize geçti. Birazcık bu programda da bu orkestranın hikayesini, bu müzik otelisinin nasıl neler yapıldığını hı hı. ve kaç çocuğun katıldığını ve aslında görüşlere de yer vereceğiz. Öncelikle sizle başlayalım. Sizinle. Tabii ben şöyle özetleyeyim kısaca, tabii benden önceki durumu çok iyi bilmiyorum. Benden önce de bir atölye çalışması vardı burada ama Sanıyorum benimle birlikte, yani daha önce gönüllülerle yürütülen bir çalışmaydı ama benimle birlikte daha profesyonel ele alınmaya başlandı. Zaten o amaçla beni çağırdılar. Ben de hemen gelir gelmez, öncelikle toplum merkezindeki çocukların bir profiline baktım ve bir koro atölyesi kurduk ve koro ile beraber ee, bunun yanında neler yapabiliriz diye düşünürken e, gitar atölyesi açma fikri geldi. E, Koro kendi halinde repertuarını hazırlayıp konserlere devam ederken ufak ufak biz gitar atölyesiyle çalga eğitimine başladık. 3-4 kişiyle başladık önce. Daha sonra e, 2010 projeleri kapsamında orkestra kurma fikri geldi ve biz bunu 2010 ajansına sunduğumuzda onaylanınca orkestra fikrini de uygulamaya koyduk. E, şu anda o e, Orkestraya altyapı sağlamak için ritim atölyesi, gitar atölyesi ve bir orkestra atölyesi olmak üzere atölyeler kuruldu. Koro atölyesi de devam ediyor. Baktığınız zaman dört atölye birden devam ediyoruz. Peki buraya gelen çocuklarla nasıl irtibatla geçtiniz? Kaç tane öğrenciniz var? Ee, şimdi tabii bütün atölyelerimi soruyorsunuz müzik anlamında. Müzik anlamında. E, bütün atölyeler sanıyorum bir 40 kişiyi buluyor. Zaten 20 civarında öğrencimiz sadece koro da var. Onun dışında üç grupta gitar e, grubumuz var. Onlar 12-13 kişi yapıyor. E, Atölye şey orkestramızda ritimcilerle beraber 7-8 kişi var. E, 40 civarında öğrenci oluyor. Tabii ki. Yeni kayıtlar alınıyor. Hatta bugün yeni iki kişi kayıt yaptırmış. Bu televizyon programları ve radyo programları sayesinde bu etkinlikler duyuldukça mahalleden daha çok talep görmeye başladık. Bunlarla irtibat için başlangıçta zorluk yaşadık. Derdimizi anlatamadık. O yüzden çok az gruplarla başladık ama kendi kendimizin reklamını yaptık. Yani çocuklar gelip burada iyi vakit geçirip, iyi de müzik yapınca Birden kulaktan kulağa yayıldı ve talep e, giderek arttı. Biz bu arada hiçbir sınav yapmadık. Yani e, burada gitar kurs almak isteyen ritim ya da başka işte koraya gelmek isteyen bir herhangi bir yetenek sınavı ya da e, seviye tespitine bakmadık. Sadece müzik sevgisine baktık, hevesine baktık ve aldık. Hı hı. E, bu anlamda da e, aslında e, çok güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum çünkü. Ee, bir el, ön eleme yapmadık yani kim varsa aldık e, ve hazırdakileri şu anda ortaya koyuyoruz. İyi ee, peki Tarlabış toplum merkezinde aslında işte müzik, drama, sanat atölyeleri, farklı farklı atölyeler devam ediyor. Peki tamam. müzik atölyesinin çocuklara nasıl bir katkısı var? Yani aslında hmm. evet iyi müzik yapmak bir hedef ama bunun dışında aslında çocuklara, çocuklara bir sürü de katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Bunları biraz... Tabii yani misiniz? aslında müzik eğitimi ta e, Platon zamanından beri e, işte Eflatun'un yazmış olduğu devlet kitabında da bütün bireylere e, verilmesi gereken en temel ders olarak geçiyor. Ben bir müzik eğitimcisi olarak buna sonuna kadar katılıyorum. Bunu ta milattan önce kaçıncı yüzyılda ortaya koymuşlar ve bu çok ciddi bir deneyim. Bir defa kişiye öz disiplin ve öz denetimi sağlıyor. Çünkü müzik zamanla yapılan bir soyut bir sanattır. Onu somutlaştıran bazı öğeler var işte ritim, çalgı ve ses gibi, söz gibi ama eğitiminde aslında daha çok soyut ve zamanla yarıştığınız bir yani ritmi yakalamakla ilgili bir çocuğun bir mücadelesi oluyor. Bu zaten kendi hayatına bir özgüven getiriyor. Şimdi öğrencilerin burada başta başlarken Koro'ya ya da işte başka çalgı atölyelerine hedefi aslında bir gelin bakayım, beğenirsem kalırım mantığıyla geliyorlar. Biz de nereden yakalarsak o kadar, o kadar şanslıyız ve o kadar kardır bize diyoruz. Geliyor herhangi bir beklentisi olmadan ama burada ses, nefes açma egzersizlerini görüyor. Yani koroda demek ki herkes kafasına göre nefes almıyor. Demek ki herkes normal oturuş pozisyonuna göre şarkı söylemiyor. Onun bir oturuş ve duruş pozisyonu var. İşte ses açma egzersizlerinde garip garip sesler çıkarken önce gülüyorlar öğrenciler. İşte bizim bir takım ses açma egzersizlerimiz var, bim bim bim bam bam bom bom diye fonetikle ilgili hem dudaklarımızı hem çenemizi açmayla ilgili bazı egzersizlerimiz var. Bunları başta çok gülüyorlar ee, ve gülmekten kendilerini de koyamıyorlar. Fakat çalışmalar ilerledikçe görüyorsunuz ki çocuklar bu disipline oturmuş kesinlikle gülmüyorlar. Hocam bugün ses açmadık diye beni uyarıyorlar. Ses açalım, nefes egzersizleri yapalım ve bu ses ve nefes açma egzersizlerinden sonra daha güzel şarkı söylediklerinin farkına varıyorlar. Korolar seslerini kullanma yetisini öğreniyorlar. Bunlar hep teknik şeyler ama ben daha çok ruhsal olarak çocuklarda o sevinci görüyorum. Yani şarkı söylerken ve arkadaşlarıyla aynı şarkıyı paylaşırken duyduğu haz sanıyorum başka bir şeyde bunu tadamaz ve böylece hani başı boş olmaktansa böyle bir disiplin içine girip hem arkadaşlarıyla bir şey paylaşmak hem de doğru şarkı söyleme teknikleri öğrenmek onun için en büyük kerv tabi ben sadece koroyu anlattım bunun dışında diğer atölyelerden de buna benzer kazanımlar var. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, bu arada tabii çekimi toplum merkezinin içinde çektiğimiz için ve ayrıca çalışmaya devam ettiği için arada seslerde duyabilirsiniz bir kez bilir Yukarıda orkestra çalışmaya devam ediyor. Evet. Ee, şimdi de yanımızda gitarcı arkadaşlarımız var. Gitar adasındayız. Onlarla da birazcık sohbet edelim. Burayı nasıl başlamışlar? Zamanları nasıl geçiyor? Konuşalım. Ardından da belki gitarlarından çıkan devam dinleriz. Ee, merhaba, bize birazcık kendinden bahseder misin? Adım Ayşe, soyadım Deliktaş. 13 yaşındayım. 2 yıldan beri gitar çalıyorum. Adım Yılmaz Karabiyedidağ. 8'e gidiyorum. Şey 8 aydan beri gitar çalıyorum. Manda ve Nina. Yeni başladım. Ben de 8'e gidiyorum. Peki gelecekte meslek olarak düşünüyor musun? İşte bir tane orkestraya gir gir gir girerim gitaristi olurum ya da grup kurarız arkadaşlarla olabilir şimdi size Malagüan şarkısını çalacağım. <gülüyor> askerliğe daha böyle size Adalet Ya şarkısı çalacağım Orkestra hocası ile birlikteyiz. Öncelikle birazcık sizi tanıyalım. Adım Seyfi Dinç. Hı hı. Müzik öğretmeniyim. Ee, Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde ortalama 8 aydır çalışıyorum. Ee, orkestra hocaları yapıyorum. Ee, i̇şte 8 ay önce başladık çocuklarla çalışmaya. Ee, yaptığımız şey e, şarkı düzenlemek eserleri alıyoruz ve onları çocuklarla birlikte çalışıyoruz. Güzel düzenlemelerle seyirciye ulaşmaya çalışıyoruz. insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çok sesli paylaşıyoruz çocuklarla. Bu onlar için değişik ve yeni bir şey diyebilirim. Bunun dışında işte nota eğitimine başladık çocuklarla çok etkili oldu. Ee, hem çocuklar üzerinde hem onların velileri üzerinde. Biliyorsunuz anneleri, şey anne anneleri diyorum ama babaları da. Özellikle hani müzisyen, e, ailelerin çocukları geliyor çoğunlukla. Ee, güzel gidiyor. E, arkadan zaten şu an e, onlarla çalışıyorlar. Biraz sonra bize zaten çalıştıkları parçayı da e, sunacaklar. Evet, e, evet. Sizler için hazırladık. <gülüyor> evet, evet. E, ben aslında genel olarak aslında biraz bahsettiğiniz ama hani hem aile hı hı. bu konuya nasıl bakıyorlar, bu müzik hı hı. eğitimine, hem çocukların aslında hani bu talebi nasıl, hı hı. yani çünkü birazcık disiplin de gerektiriyor. Yani her evet. hafta buraya geliyorlar, vakitlerini ayırıyorlar. O süreçler önce Öncelikle karşı? öncelikle size inanmaları lazım. Yani o aşamaya kadar sizi hakikaten sılıyorlar biraz komik gibi oldu ama gerçekten öyle sınanıyoruz yani işte hocam niye buradayız ne yapacağız işte nereye çıkacağız onlar da çünkü şeyi istiyorlar hani yaptığı şeyi sergilemek gibi bir kaygıları var bizim de öyle kaldı ki İstanbul 2010 Kültür Başkenti Projesi içinde yer aldık ve bu onların ufkunu açtı inançlarını arttırdı yani hem tarlabaşı toplum merkezinde olan inançlarını hem de müziğe e, duydukları sevginin e, aslında ne kadar doğru olduğunu gördüler. E, orkestra olarak e, başlangıçta daha fazlaydık. Daha sonradan ayrışmalar oldu işte. Ayrışma dediğim e, diğer çocuklar e, işte herhalde çok fazla şey yapamadılar. Yani e, sürdüremediler. E, Dışarıda çalışan çocuklar var çünkü tercih meselesi, tercih ettiler. Ama burada kalan çocuklar şimdi inanın çok mutlular. Hani iyi ki buradayız diyorlar. Hele anneleri, babaları nota eğitimi aldıkları için aynı zamanda inanılmaz destekliyorlar. Hem Darlabaşı Toplum merkezinde hem de bizleri. Bu anlamda her şey gittikçe biraz daha güzelleşmekte. Hı hı. kapsamındaki bir konser. Aslında ben de gittim ama birçok evet. yerde konser verdiniz. Ee, nelerde e, oldu konserleriniz? Nerelerde oldu? İşte Bilgi Üniversitesi'nde Dolapdere Kampüsü'nde e, konserlerimiz oldu. E, sonra Kadıköy Anadolu Sesi'nde bir konserimiz oldu ki e, çok coşkulu geçti. Çok güzel geçti. E, o Anadolu Lisesi öğrencilerinin gözlerindeki parıltıyı gördük yani. Hani e, Karşılarına bir grup çıktı ve açıkçası zannediyorum ki çok büyük beklentiler içinde değildiler. Ama gördükleri onları çok etkiledi. Bazı oradaki öğretmenler ne güzel eşlikler dediler. Ne güzel bir çalım dediler çocukların çaldığı eserler için. Onun ötesinde eserlerin e, notasyonunu isteyen ya biz de bunu bu şekilde çalalım çok güzel olmuş diyenler e, gururlandık açıkçası yani hoşumuza gitti e, daha da hani yıl içinde e, sömesterde olamayabilir ama bahar, bahar aylarında bir konser daha olabilir e, tabi bu Tarlabaşı'nın desteklenmesiyle ilgili e, orkestranın varlığını sürdürüp sürdürememesi konusu şu an aynı zamanda bir sponsor arayışı içindeyiz bulabilirsek eğer yani bu oluşumu destekleyebilecek büyüklerimiz olursa bu devam edecek olmazsa zannediyorum en güzel yerinde bitecek yani dileğimiz bunu sürdürmek tabi yani özveriye hazırız ancak destekte de gerekiyor Evet, şimdi orkestra ekibiyle birlikteyiz. Öncelikle seni tanıyalım. Adım Ramazan, soyadım gümüş, keman çalıyorum. Ee, ne kadardır evet. buraya geliyorsun? Bir sene oldu, bir buçuk sene kalan. Peki ne kadardır keman çalıyorsun? Kemana iki sene oldu, başladım. Nasıl başladın? Nasıl başladım? Baktım babam keman almış bana. üzerine düştüm. Öyle yani. Hı hı. Öğrendik. Hı hı. Öyle. Babanın büyük katkısı var o zaman bu evet, şeye başlasan. sen, sen zaten Hı, hmm, Ne güzel. Peki şu an e, neler yapıyorsunuz bu orkestrada? Yine sen keman çalıyorsun galiba. Keman çalıyorum. E, nasıl gidiyor orkestrayla konserler? Konserler güzel gidiyor. Çalışıyoruz haftada bir kere, dersimiz var. Parçaları çalışıyoruz, konserleri çalışıyoruz yani. <gülüyor> Peki seni tanıyorum o zaman? Benim tanımı nasıl Adım Safet, soyadım Cizilli, 15 yaşındayım. Ee, kanla e, 3 seneden beri çalıyorum. Burası zaten 2006'dan beri e, açık. 2006'dan beri de geliyoruz buraya. Ee, iki kişiydik, iki kişiydik normalde. Ee, topladık, grup değişti, yenilendi. Öylelikle şu anki grubumuzdan da memnunuz, bu grubu da bozmak istemiyoruz. Peki nasıl gidiyor çalışmalar? Eğleniyormuşsunuz, Nota bilgi bizi mu? Oo, o çok, çok iyi bir şey ya. <gülüyor> Şimdi e, konserlerimiz olmuştu Aralık ayında, zaten 2011'e de yeni girdiğimiz için. Şu an Nota daha çalışamadık, yani tahta da kurulmadı, tam olarak burası da hazırlanmadı. İşte hazırlandıktan sonra Nota'ya yine başlayacağız. Ee, Notoyu geliştirdikten sonra konserlerimiz, konserlerimiz olursa konserlere yakın çalışacağız. Yeni parçalar koyacağız repartılara. Adım Yasin soyadım Çalayır. 14 yaşındayım. Ee, burada perküsyon çalıyorum. Yani bütün vurmaları çalıyorum. Ondan sonra bunu 3 sayeden beri çalıyorum. Seninle konuşalım. Ee, adım Hasan Söyledim Kızılar. Ee, 15 yaşındayım. Keman çalıyorum. Yaklaşık gruba geldiğim iki sene oluyor. Hı hı. Arkadaşlarla toplanıp çalışıyoruz. Nota görüyoruz. Güzel miyim, memnun musun? Ya biz burada zaten olmaktan memnunuz arkadaşlarla beraber. <gülüyor> Peki dışarıda da arkadaş mıydınız siz? Yani ya, bu egemlere de tanıştığınızda? Ya zaten grupta hepimiz aynı memleketliyiz. Hepimiz Bursalıyız. Yani ee, yani aynı mahallede oturuyoruz. Aynı okulda okuyoruz. Ben Yaklaşık 4 seneden beri arkadaşız yani 4-5 seneden beri. Seni tanıyabilir miyiz birazcık? <gülüyor> tamam. Ama Murat Söy'den bakmayacağım. <gülüyor> Belki seneler çalıyorum. 6 yaşından beri darbuka çalıyorum. <gülüyor> 2006 <gülüyor> yılından beri dalabış toplumasında başladık arkadaşlarla beraber. <gülüyor> İlk konserimizi İstanbul Üniversitesi'ne verdik. <gülüyor> ee, Öğretmenimizin, yani Seyfi hocamızın sayesinde, Efkan hocamızın sayesinde konserler vermeye başladık. Not eğitimi aldık, usul eğitimi aldık. Yani böyle. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi bizim için hazırladığınız tamam. şarkıyı dinleyelim olur mu? Olur. Olur. Şimdi. <gülüyor> evet Bahçede Erik Dalı adlı türküyü e, çalıştık, hazırladık. Şimdi <gülüyor> onu dinleyeceğiz. <gülüyor> Akşamızı dinledikten sonra orkestradan şimdi de Ceren Suntakin'le beraberiz. Tarlabaşı Toplum Merkezi sorumlusu kendisi. Daha önce de programımıza katılmıştı ama özellikle bu müzik atölyesi özelinde onunla sohbet edelim istedik. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Birazcık bu müzik atölyesinin öyküsünü ve uzun süredir mahallede bu çalışmalar yürüyor. Bunun müzik atölyesiyle beraber aslında mahalledeki talebi ve nasıl ilerlediğini anlatabilir misin? Tabii. Ee... Şimdi 2006 yılından beri aslında Tarlabış Toplum Merkezi çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar içerisinde müzik atölyesi de aslında vardı. Biraz daha gönüllülük mantığıyla yürütüyorduk biz müzik atölyesini. Yıllar geçtikçe aslında tabii burada çocukların da buna çok yeteneğin olduğu zaten hani belli. Buna Çocukların buna çok faydalı olduğunu da Çocuklar için çok faydalı olduğunu da biliyoruz. Öyle olunca iki senedir biz müzik atölyesini daha profesyonel bir haline getirmek istedik. Klasik gitar eğitimi vermeye başladık. Koro eğitimi vermeye başladık. İşte çocukların seslerini daha iyi nasıl kullanabileceklerini öğretmeye başladık. Nota ve solfej eğitimleri almaya başladılar. Ve bunun dışında aslında ailelerinden de zaten Suriyeliler çalmayı bilen ailelerinden de bunu aile geleneklerinden de getirmiş olan çocuklar da vardı. Onların hatta işte yıllar öncesinden kurdukları küçük Leçolar diye bir grupları da vardı. Onlar tabii yıllardır bizle beraber buraya gide gele. Onlar da büyüdüler. Şimdi onların eğitimleri ve diğer eğitim alanlarla birleştirerek 2010 yılında bu İstanbul 2010 Projesi kapsamında biz e, ajana için bir proje olarak sunduk bunu. E, aslında projenin adı tarla başına gitar sesleriydi ama bizim yapmaya çalıştığımız küçük bir tarla başı orkestrası, çocuklardan oluşan bir tarla başı orkestrası kurmaktı. E, bunu yapabilmek için 2010 ajansından bir fon sağlayabildik ve e, daha düzenli, e, daha e, amaçlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Ee, klasik gitar eğitimi alan çocuklar ilk defa ellerine gitar alan çocuklardı. 6 ay içerisinde e, öğrenebildikleri kadar bir şeyler yapabildiler. Ee, zaten enstrüman bilen çocuklar solfej nota, bono eğitimleri olmayan ya da işte usul eğitimleri, ritimle ilgili usul eğitimleri olmayan çocuklardı. Buna da daha fazla ağırlık vererek... Ee, Çalışmalarımızı bu şekilde planladık. Daha sonra Kasım ve Aralık ayında toplam 4 konser verdik çeşitli salonlarda. işte Muammer Karaca'da, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin salonunda, Kadıköy'de, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin salonunda. Bu şekilde biraz daha duyulmuş olduk. Yani insanların tabi terle başında çocuklardan çocuklarda oluşan bir orkestra biraz daha dikkatlerini çekti. Ve o zamandan beri de şu an çalışmalarımızı aynı şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Böyle olması tabii tarlabaşı için de güzel oldu. Çünkü onlar da çocukların bir şeyler yapabildiklerine daha çok inanır oldular. Ya da merkezle bunun daha rahat yapabildiklerini, daha faydalı olabileceğini de görmüş oldular. Bu anlamda da görünür bir hal aldık. Zaten velilerle ya da ailelerle çalışmalarımız sürüyordu. Şimdi biraz daha pekişmiş bir şekilde devam ediyor. Akma hiçbir şey derdi. <gülüyor> ee, o zaman e, yavaş yavaşça zaten programın sonuna geldik. <gülüyor> ee, yukarıda da çekimler devam ettirdiğimiz için. Ee, belki yukarıda aslında e, orkestra eğitmenimiz söylemişti. Hani Orkestranın sürmesi için aslında sonuçta bir destek de evet, e, önemli. Evet tarla başında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak için hı hı hı. ya da bu testlerini takip etmek için ya da destek vermek için e, dinleyicilerimizden e, böyle talep verilabilir. Bunun için bir iletişim e, evet. adresi verebilir miyiz? Yani bu çalışmaların tabii bizim istediğimiz bu bilimsel ölçüde devam edebilmesi için elbette bir kaynağa ihtiyacımız var. En çok da yerel kaynağa ihtiyacımız var. E, bununla ilgili arayışlarımız devam ediyor. Çok seviniriz bu konuda tabii talepler olursa. Bunun için web sitemize girip www.tarlabuş.org sitesinden bizi bulabilirler ya da 0212-297-23-04-05-06'ın oğlu telefonlardan bize ulaşabilirler. Ya da bana mail atabilirler. Cezun bu şekilde ulaşırlar. Bu haftada Bir Söz için programımız sonuna geldik. Bence çok eğlenceli ve çok güzel bir programdı. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Ee... İnternetten etkinlikleri takip edin, etkinliklere katılın ve Tarlabaşı Toplum Merkezi'ni destekleyin. Önümüzdeki <gülüyor> Söz programında görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı